Allah'ın selamı üzerinize olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in örnekliği konusunda önceki haftalardan devam ettiğimiz sunuma bugün devam ediyoruz. Bu sunumlar, bu çerçevede Hazreti Peygamber'in örnekliği konusunda yaklaşık bir 10-15-20 sürebilir. Bugün dördüncüsünü yapıyoruz. Baskı ve zulüm Mekke'de, Peygamberimiz döneminde, baskı ve zulüm dönemi. Bundan önceki tehdit devri çok kısa sürdü. Çünkü birdenbire Mekke müşrikleri, Mekke'nin önderleri, Hz. Peygamberimizin yapmış olduğu tebliğler neticesinde toplumda meydana gelen değişikliği hemen kavradılar. Çünkü zaten hepsi akıllı, zeki insanlardı. Çünkü tebliğ çok netti. Tebliğin net oluşu İslam'ı Mekke'nin bütün evlerine taşımıştı. Adeta her evde putperestler için bir yangın başlamıştı. Ortada konuşulan konular çok açıktı. Hiçbir teviyle yoruma gerek kalmıyordu. Putperestlerin acaba şöyle mi demek istedi, böyle mi demek istedi şeklindeki sattırıcı sorgulamalarına karşılık peygamber kesin cevaplar veriyordu. Mekke'nin gönderleri istiyordu ki gelen ayetler kendilerine bir pay versin. Konumları, mevkileri, zenginlikleri zarar görmesin. Yani her şey olsun bitsin ama kendi durumları hiç değişmesin. Ama gelen ayetler hiçbir şekilde onlara pay vermiyordu. Aksine ayetler onların durumunu çok açık, çok net bir şekilde sorguluyordu. Ayetlere göre insanlar arasında sınıf farkı yoktu. Her insan Allah'ın yarattığı bir varlıktı ve birbirine eşitti. Hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktu. İnsanların aşiretlere, kabilelere sahip olması sadece değerlerini iyilikle, güzellikle paylaşmak içindi. Zenginlikler paylaşılmak için Allah tarafından insanlara verilen bir nimetti. Konumunu, mevkini, aşiretini, zenginliklerini, insanlar üzerinde egemenlik unsuru görenler Allah tarafından eleştiriliyordu. Mekke'nin putperestleri iyice anladılar ki gelen ayetler onlara hiçbir ayrıcalık vermiyor. Üstelik dinimiz bizim ticaretimiz mantığını ters yüz ediyordu. En güzel alışverişin Allah katındaki hesaptan yüzünün akıyla çıkmak olduğunu vurguluyordu. İnsanların dünyada kazandıklarını Allah yolunda harcamadıkları zaman hiçbir anlamı yoktu. Dünyada istediğiniz kadar kazanın. İstediğiniz kadar malınız, mülkünüz olsun, paranız olsun. Eğer Allah yolunda harcamıyor iseniz, Allah için harcamıyor iseniz, insanlarla paylaşma noktasına gelmiyor iseniz, hiçbir anlamı yok. Hani anlamının yokluğu bir kenara, malın, mülkün, paranın, zenginliğin anlamının yokluğu bir kenara, zenginlikleri insanın başına dert getiriyor, zenginlikler insanı Allah katındaki hesaba götürüyor. Orada her nimetin karşılığında mutlaka bir sorgulama, mutlaka bir hesaba çekme gündeme geliyordu. Verilen her nimetin. Akıl nimeti verildi, onun karşılığı var. Zeka verildi, onun karşılığı var. Para verildi, onun karşılığı var. Mal mülk verildi, evlat verildi, Eşler verildi Bunlar hepsinin karşılığı var cesaret beden bedensel güçler verildi hepsinin karşılığı var Allah yeryüzündeki insana imtihan için gönderdiği insana nimet olarak ne verdiyse bedeni veya da bedeni dışındaki varlıklardan nimet olarak ne verdiyse her birisinin karşında verilen nimetleri nasıl harcadım ne şekilde harcadım sorgusunda hesaba çekiş var. Dünyada sana şu kadar mal, şu kadar zenginlik verildi, sen bu zenginliklerle ne yaptın? Dünyada sana mevkiler, makamlar verildi, sen mevkilerini, makamlarını nasıl kullandın? Zenginlikler fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahibi olacaklara olanlara, yolda kalmışlara, yetimlere harcanması gerekirken harcadın mı? Bu şekilde bir paylaşım yaptın mı? Mevkiler, makamlar. Toplumda adaleti, huzuru, barışı sağlamak için kullanılması gerekirken barış ve adalet sağlandı mı? İşte bunlar bir sorgu olarak insanlara bildiriliyordu ayetlerde. Halbuki Mekkeli putperestlerin ve Mekke'nin önderlerinin böyle bir sorgulamaya tahammülleri yoktu. İstiyorlardı ki kendilerini istediklerini yapsınlar, istedikleri şekilde hareket etsinler. Hiçbir sorgulamaya tabi olmasınlar. Hiçbir şekilde Allah'ın kendilerine verdikleri nimetlerin hesabını vermesinler. İstedikleri gibi davransınlar. Hani günümüzdeki kapitalizmin mantığı var ya, bırakın yapsınlar, bırakın gitsinler, bırakın kazansınlar. Hesap? Hesap yok. Bütün yasalar, bütün idealler, bütün ideolojiler, bütün dinler kapitalizmin mantığına göre o bırakın yapsınlar. Ne din engellesin onları, ne yasalar engellesin, ne ideolojiler engellesin, hiçbir şey engellemez. Aklını kullanan, kafasını çalıştıran, zenginlik için, kazanmak için, başarı için her şeyi yapabilir. Her şeyi. Kapitalizmin temel felsefesi sadece Avrupa'daki sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir şey değildi. Mekkeli önderlerin kafasında da aynı düşünce, aynı özdeki hareket vardı. İstiyorlardı ki atalarından beri gelen... O mevkileri, makamları, zenginlikleri, soyları, sopları aynı şekilde devam etsin. Gelen ayetler onları tasdik etsin. Tasdik ederse zaten mesele yok. Hiçbir şekilde. Hiçbir çatışma yok. Ama gelen ayetler onları tasdik etmiyordu. Hani Roma'nın başına gelen ve Romalıların Hristiyanlığın başına getirdiği. Roma'nın başına gelen Hz. İsa'nın söylemleriydi. Bütün Roma felsefesini alt üst ediyordu. İçinde yaşadığı Yahudi toplumunun felsefesini, mantığını, çıkarcı mantığını alt üst ediyordu. Ama bir gün geldi, Hazreti İsa'nın Allah'ın ayetleriyle insanlığa getirdiği din, yozlaştırıldı, değiştirildi, Roma'nın hizmetine sokuldu. Romalıların hizmetine sokuldu. Mekkeliler de aynı şeyi istiyordu, Mekkeli'nin önderleri. Dar-ı aynı şeyi istiyordu. Gelen din nasıl atalarından yüzyıllar önce, binlerce yıl önce gelen din, putperestlik kendi hizmetlerine sokulduysa ve Mekkeliler bu din sayesinde bütün Arapları kendilerine bağlayabiliyorlar ise gelen ayetlerde kendilerinin hizmetine sunulması gerekiyordu. Böyle bir din istiyorlardı. Amaçları buydu, söylemleri buydu. Böyle olmayınca çatışma çıkıyordu. Peki, sadece o gün mü böyle olmayınca çatışma çıkar? Hayır, her devirde aşağı yukarı. İktidarlar, dinler kendilerine hizmet ettiği müddetçe din ile çatışmaları yoktur. Ne zaman din, ideoloji, idealler, ilkeler, insanların insanlık için düşündüğü şeyler, iktidarları, oluşan sınıf farklarını, burjuvayı temelinden sarsmaya başladı, o zaman çatışma başlar. Tarihin içerisinde hep şu görülmüştür. İktidar mevkiine gelenler önce kendilerini iktidara getiren her şeyi kendi hizmetlerine sunmayı amaçlamışlardır. İşte Emevi'deki çatışma, Abbasi'deki çatışma, Osmanlı'daki çatışma, Selçuklu'daki çatışma, Roma'daki çatışma, bugün dünyadaki çatışmanın temelinde. Hangi ideolojiden, hangi dinden olursa olsun bütün çatışmaların temelinde insanlara ideal olarak konulan şeylerin, iktidarların hizmetine girecek mi, girmeyecek mi? İdealler, iktidarları hizmetine alacak mı, almayacak mı? Bütün mesele buydu. Hz. Peygamber aleyhisselam, karısı Hz. Hadice, Hz. Ebubekir, Hazreti Ebu Hz. Osman ve daha birçok sahabe zenginliklerini Allah yolunda harcamak konusunda mükemmel örneklik teşkil ettiler. Onlar da Mekke'nin şerefli insanları, zengin insanlarıydı. Malları, mülkleriyle. Diğerlerinden çok farklıydılar. Ama Müslüman oldukları anda kendilerini, akıllarını, zekalarını, duygularını, anlayışlarını, insanlıklarını, malları, mülklerini, paralarını, her şeyi Allah yolunda harcamak konusunda, Allah'ın hizmetine vermek konusunda örneklik teşkil ettiler. Günümüzde sahabelerin yaptığı gibi zenginliklerini Allah yolunda harcayan kaç kişi var? Hesabını, Allah'a vereceğinin bilincinde, dünyadaki zenginlikleri Allah'ın verdiğine inanarak kim veriyor? Allah nasip ediyor. Buna inanarak Allah yolunda harcayan kaç kişi var? Bugün çıkın Anadolu'ya, bazı evlerinin kapısının üzerinde mülk Allah'ındır yazar. Adam köyden gelmiş, kentten gelmiş, dişiyle tırnağıyla para kazanmış, ev yapmış. Biraz da muhafazakar, dindar bir aile. Hemen kapsın üzerine mülk Allah'ındır yazar. Eğer ev birkaç katlıysa, 4-5 katlı falan, katlardan birkaç tanesi kiralıksa onlara deseniz ki Allah rızası için bu kiralanacak yerleri fakirlere, fukaralara, öğrenciye tutalım deseniz asla kabul etmezler. Halbuki mülk Allah'ındır. Etraflarındaki insanlardan daha çok kira isterler. Kiracılarına daha çok sert davranırlar. Böyle bir mantık yaklaşımında mülk Allah'ındır ifadesi çatışır. Tabi günümüzde olumlu örnekler de var. Ancak Mekke'deki gibi bir yangın halinde toplumu sarmış değil güzel örnekler. Müslümanların o gün yapmış oldukları hareketler Mekke'yi yaktı. Akıllarını, zekalarını, duygularını, amaçlarını, ideallerini, mallarını, mülklerini, paralarını Allah yolunda öyle bir verdiler ki Mekke'nin her evinde bir yangın çıktı. Bütün değerler altüst oldu. Halbuki Mekke'de zengin Müslümanlar, aşiretten olan Müslümanlar Allah için yardımlarını bir ateş gibi topluma sundurlarken Mekke'nin putperestleri ellerinde sımskırtıyorlardı. Müslümanların sundukları yardım ateşleri baskı altındaki Müslümanların acılarını dindirme yolunda büyük önem kazandı. Eğer bugün hala o yardımlar hatırlanabiliyorsa, gücü binlerce yıla aşıp günümüze kadar gelebiliyorsa, o gün toplumu nasıl etkilediğini anlamak gerekiyor. Bugün Müslümanların yaptıkları yarınlarını etkiliyor mu? Yani Müslümanlar bugün öyle bir iş yapıyor, yarınlarını etkileyecek. Böyle bir etkileşim var mı? Sorgusunda her Müslüman inanarak soruya cevap vermek zorundadır. İdealler, düşünceler, davranışlar gelecek yılları sarstığı müddetçe toplumları değiştirici özelliklere sahiptir. Bir saat sonra unutulacak ideallerin, düşüncelerin, davranışların hiçbir kıymeti yoktur. Hele büyük şeyler yapıyoruz, Büyük idealler gerçekleştiriyoruz edası içinde, sözlerin anlamsız şekilde dolaştırıldığı toplumlarda değişim rüzgarlarını estirmek çok zordur. Mekkeli Müslümanlar, başlarında Hz. Muhammed Aleyhisselam olmak üzere değişim rüzgarını kıyamete kadar estirmesini bildiler. Allah'ın ayetlerinden aldıkları idealleri, düşleri, düşünceleri, davranışları bir hayat biçimi olarak canlarını, mallarını ortaya koyarak yaşadılar. Ne mutlu onlara ki Allah'ın razı olacağı şeyi yapmaktan dolayı mutluydular. İnsanlığa en güzel insanlık örneklerini tarihe yazdırarak hayatlarını yaşadılar. Mekke'de Peygamber aleyhisselam tebliğlerinde saldırgan değildi. Gelen ayetler Mekke'lilerinin inançlarına, bilgilerine, tavırlarına, akıllarına, mantıklarına hitap ediyordu. Ama asla putperestlerin kişiliklerine, kimliklerine karşı söylenmiş, hakaret içeren sözler içermiyordu. Allah Enam Suresinin 108. Ayetinde Allah'tan başkasına tapanlara söylemeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri nedir Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir diyerek Müslümanların şuraya bu nedenle Mekkeli putperselere söylülmesini, hakaret edilmesini yasakladı. Bundan böyle Müslümanlar putperestlere veya tanrılarına aptal, gerizekalı, terbiyesiz, sapık, vicdansız, akılsız, manyak, deli, zırdeli, neydi belirsiz, hayvan, böyle insan olmaz gibi benzeri kelimelerle, anlamlarla, terimlerle hitap etmediler, etmeyeceklerdi. Günümüzde çok yaygın olan bu tür saldırgan ifadeler asla bugün yapılmadı. Hoşlanmadığınız bir görüşünden, inancından, sözünden dolayı söylediğimiz her hakaret içeren söz o gün yasaktı. Müslümanlar yapmıyordu. Bugün ise Müslümanlar arasında hakaret içeren sözlükler ne kadar çok bollu kullanıyor. Enflasyona tabi. Her gün atıyor. Her gün bir çeşidini görüyoruz. Niçin? Allah Resulü'nü ve onun arkadaşlarını örnek aldığımız için mi? Yoksa kendi duygularımıza yenildiğimiz için mi? Mekkeliler sorgulamalara söyleyecek laf bulamıyorlardı. Niye? Akıllı uslu sorguluyorlar. Hiçbir saygısılık yok. İfadelerde hiçbir hakaret yok. Ama akıllı uslu çok güzel mantıklarla sorgulanıyorlardı. Bir şey diyemiyorlardı. Bugün birçok Müslümanın yaptığı gibi siyasetçilere, zenginlere, malla, mülke, kürkede tamahlar yoktu. Çıkarlar için Allah'tan gelen ayetler eğilip bükülmüyordu. Sorgulamalar karşısında Mekke'nin önderlere sıkıştıkça sıkışıyorlardı. Onlar köşeye sıkıştıkça panik oluyor, panik oldukça saldırganlaşıyorlardı. Hele ilk dönemler toplumun fakirleri, köleleri, Müslüman olurken Mekkelileri rahatsız eden çok fazla bir şey yoktu. Ama aşiret mensuplarından, soylulardan Müslüman olmaya başlaması, zenginlerden Müslüman olmaya başlaması, darınletrede toplanan aşiret reislerini, Mekke'nin putperest önderlerini rahatsız etti. Aşiretten, Olanlara bir şey diyemeyen soylular, aşiretten Müslüman olanların gözlerinin önünde Müslüman fakirlere, kölelere, yoksullara baskı uygulamaya başladılar. Kendi aşiretlerinden Müslüman olduğu zaman ona bir şey diyemiyorlardı. Başkaları da bir şey diyemiyordu. A aşireti, B aşireti. O aşiretten birisi Müslüman olmuş, diğer aşiretler ona bir şey diyemiyor. Deseler aşiret kafir de olsa, putterest olsa bizim adamımıza dokunamazsın diyor. Bu Eda ile konuşuyor. Kendilerde meselesini kendi içinde halletmeye çalışıyor. Bu cenderenin altındayken bakıyorlar ki durumlar kötüye gidiyor. Bu sefer aşiretten olmayan, herhangi bir şekilde zenginlerin himayesinde olmayanların üzerine baskı uygulamaya başlıyorlardı. Fakirlere, kölelere, yoksullara. O Müslümanların gözünün önünde yapıyorlardı ki vicdanları sarsılsın, dinlerini değiştirsinler. Amaçları zengin, soylu aşiretten Müslümanların vicdanlarını rahatsız ederek böyle müthiş bir toplumda çatışma yaratmak istiyorlardı. Tabi onların bu politikaları tutmadı. Zira aşiretten Müslüman olanlar, hele aşiretinin lideri konumunda olanlar, zulüm gören köleleri satın aldılar, fakirleri, himayeleri altına aldılar. Arap toplumunda kefillik, himaye çok önemli olgulardan biriydi. Bundan önceki bölümlerde de bahsettik. Aşiretten olanların himaye gücü aşiretler arasında yasa gibiydi. Araplar arasındaki himaye, kefillik, kefalet anlayışı bugüne kadar güçlü bir şekilde geldi. Bugün eğer Arabistan'da yaşamaya gidiyorsanız sizin pasaport almanız hatta Suudi Arabistan hükümetinden efendim işte bir oturma izni almanız bir şey ifade etmiyor. Zaten Suudi Arabistan hükümeti oturma izni verebilmek için bir Arap'ın o kişiye Kefil olması şartını getiriyor. Hala da bu uygulamayı yapıyorlar. Çok güçlü, binlerce yıl ötesinden gelen güçlü bir gelenek. Hatta öyle ki Mekke'ye, Medine'ye geçici veya daimi yaşamak için gelenler mutlaka bir kefile ihtiyaç duyuyorlar. O gün ve bugün. Kefili olmayan geçici ve daimi olarak Mekke'de, Medine'de asla kalamıyor. Bu tür anlayışların bugüne kadar gelişi Arapların tarihsel değerlerine bağlılıklarını gösteriyor. 1500 yıldır değişmeyen bu anlayış öyle görünüyor ki, bundan sonra da kolay kolay değişecek gibi değil. Belki de himaye anlayışı, modern devlet anlayışlarında devletin resmi organlarının yasa gereği verdiği oturma izninden daha güçlüdür. Onlara göre. Zira herhangi bir olumsuzlukta kalan kişinin, yabancı kalan kişinin herhangi bir olumsuzluğunda yasayla verilen oturma izinler için devletin devleti suçlaması söz konusu olmaz. Çünkü devlet Oturma izni vermiş. Bir olumsuz durum çıktı. Devlet, devlete suçlayamaz kendi kendine. Halbuki kefillik öyle değil. Kefillikte kefil olan kişiyi devlet suçluyor. Senin kefil olduğun kişi şöyle bir olumsuzluk yaptı diyor, onu suçluyor. Böylece kefilin üzerine yürüyor. Kefili sorumlu tutuyor. Devlet kendisine bir sorumlu bulduğu için yasayı uygulayabiliyor. Ama devletin kendi kendine yasa uygulaması çok zor. Araplarda da himaye altına alarak insanlara kefil olmak aşiret mensuplarına aitti, soyullara aitti. Eğer aşiret mensuplarından, soylulardan birisi Müslüman olduktan sonra bile herhangi birini himayesi altına almış olsa aşireti himaye edilen kişiye sahip çıkıyordu. Yani çok enteresan. Yani bir aşiretten herhangi birisi bir Müslümana sahip çıksa bütün aşiret sesini kesiyordu ona sahip çıkıyordu. Diğer aşiretlere laf söylettirmiyordu. Çok enteresan yani. Böyle bir bağlılık, böyle bir himaye kavramında tutuculuk vardı. Zira onlar için aşiretin himaye anlayışı aşiretin gücünü, onurunu, şerefini temsil ediyordu. Araplar için ise o gün ayetlerde de bu çok görülmektedir okunduğu zaman. Araplar için onur sahibi olmak ve kendi şerefler üzerine sürekli yemin etmek onlar için o günlerde çok önemli değerlerden biriydi. Böylece himayenin gücüyle aşiretlerin Müslümanlara dolaylı sahip çıkması sağlanmış oldu. Himaye konusunda Peygamberimiz, karısı Hazreti Adice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Hamza, Hazreti Ömer en etkili şahsiyetlerdi. Onlar himayeleri ile fakirleri, köleleri kanatları altına alarak baskılara, zulümlere karşı çıkıyorlardı. Baskı ve zulümler nedeniyle Müslümanlar çok acı çekiyorlardı. Bazı Müslümanlara yapılan baskılar tahammül edilecek gibi değildi. Zengin Müslümanlar bütün imkanlarını kullanarak baskılardan bunalanlara yardım ediyorlardı. Ancak yetişemedikleri durumlar da oluyordu. Allah Resulüne bu tür haberler geldiğinde onlara sabır tavsiye ediyor, ayetler de bu yönde geliyordu. Baskılara karşı Müslümanların karşılık vermeleri kabul edilmiyordu. Değilse bazı genç Müslümanların zulüm yapanlara karşı şiddete başvurma teklifleri vardı. Onlar zulüm yapanlara hadlerini bildireceklerini söylüyorlardı. Ama Peygamberimiz bu teklifleri asla kabul etmedi. Baskı ve zulümler karşısında bazı Müslümanlar hicret yapmak istediler. Peygamber onlara izin verdi. Habeistan'ın onlar için güvenli olacağını söyleyerek Müslümanları oraya gönderdi. Böylece ilk hicret Habeistan'a yapılmış oldu. Habeistan'a, Medine'ye yapılan hicretlerin sonunda Müslümanların Medine'de devlet kurması, Hicrete ayrı bir anlam kazandırdı. Halbuki işin gerçeğine baktığımızda baskı ve zulümden bunalan Müslümanlar Mekke'den kurtulmak için arkalarında peygamberlerini, Müslümanları bırakıp gitmişlerdi. Hatta birçoğu evini, barkını, karısını, çocuklarını bırakıp gitmişti. Bugün böyle bir şey olsa bazı Müslümanlar mücadelenin tam orta yerinde evini, yurdunu, karısını, çocuğunu, dava önderini, dava arkadaşlarını bırakıp başka ülkelere göç etse, hicret etse, ne deriz? Ya aklınızın bir gözünüzün yanına getirin. Oh iyi yaptınız mı deriz? Yoksa başka şeyler mi söyleriz? Bu konuda çok iyi düşünmek gerekiyor. Habeisten'e gidenler kurtulacaklardı ama Mekke'de kalanlar ne olacaktı? Bu belli değildi. Peygamberler gönderildiği yerden başka yere Allah'ın izni olmadan gidemiyor diye biliniyordu. Onun için Hz. Peygamber Aleyhisselam Mekke'nin dışına çıkamıyordu. Ancak bu görüşün çok doğru olduğu söylenemez. Zira Hz. Peygamber aleyhisselam karısı Hz. Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in ölümünden sonra yalnız kaldı. Evinde Hz. Hatice aşiret içinde, toplum içinde Ebu Talib peygambere büyük destek sağlıyordu. Desteklerinin yanında peygamberin karısı Hz. Hatice'ye bağlılığı amcası Ebu Talib'i çok sevmesi ölümlerinden sonra, onların ölümlerinden sonra büyük üzüntüler yaşamasına neden oldu. Mekke'de işler çığırından çıkmış, Mekke'nin putperest önderleri baskı ve zulmü artırmışlardı. Peygamber belki bir pencere açılır umuduyla Mekke'den 120 kilometre ilerideki Taif'e gitti. Taif de 10 gün kaldı. Taif halkına Taif'in önderlerine Allah'ın ayetlerini tebliğ etmeye başladı. Ancak Taif'in liderleri Mekkelilerden daha beter çıktı. Çocukları toplayarak Peygamber'i taşlattılar. Çocuklar Allah'ın Resulü'nü her gördükleri yerde taşlıyorlardı. Resulün her tarafı taşlardan yaralanmış, üstü başı kan ravan içinde kalmıştı. Üzgün, bitkin bir şekilde Mekke'ye geri döndü. Ama Mekkeliler peygamberi Mekke'ye sokmamak için her türlü tedbir aldılar. Hazreti Peygamberimiz Mekke'ye giremiyordu. Mekke'nin dışındaki dağlarda üç gün bekledi. Mekke'ye geri dönebilmesi için Kendisini himaye edecek kişiler aramaya başladı. Hemen hiç kimse Mekkelileri karşına alarak himaye etmek istemiyordu. Üçüncü gün, Kutperestlerden Mutim bin Adi isimli bir şahs Mekkelileri karşına alarak ben Muhammed'i himaye altına alıyorum dedi. Peygamberimiz üç günün sonunda Mutim bin Adi'nin himayesinde Mekke'ye girebildi. Tarihi bilgilerde bu tür haberler var. Bu haberlerin doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde çok şey söylemeyeceğim. Çünkü çok bildiğimiz şey değil, o tarihte yaşamadık. Ama hemen hemen bütün siyer kitaplarında bu bilgiler veriliyor. Eğer bu haber doğruysa, Arapların örfündeki kefillik bu sefer peygamberin Mekke'ye girmesine yaramıştı. Ancak Mekke artık eski Mekke değildi. Müslümanların bir kısmı Mekke'yi terk etmiş, Mekke'de kalanlara Mekke zindan olmuştu. Bugün ülkemizde partilere oy veren bazı Müslümanlar, Rasulün Mekke'ye bir putperestin himayesine girişini kendilerine delil gösteriyorlar. Buna kendim bizzat şahit oldum bir arkadaşla konuşurken. Onlara göre baskı ve zulümden kaçınmak için hakim rejimin partilerine oy vererek kendimizi garanti altına almalıyız. Peygamber de hakim rejim Mekke putperestlerinin zulmünden kurtulmak için müşriklerin himayesini kabul etmişti. Hazreti Peygamber'in, Haif dönüşü Mudim bin Adi'nin peygamberi himaye altına almaları onlar için bir delildi. Böyle söyleyenler günümüzün partilerini Mudim bin Adi ile eşitlemişlerdi. Yani nasıl diyorlar? Peygamberin Mekke'ye girmesi için Mudim bin Adi bir putperest iken peygamberi himayesine aldı, kabul etti ve peygamber onun himayesinde Mekke'ye girdi. Biz de bugün İslami olmadığına inandığımız rejime, İslam'a olmadığına inandığımız partilere oy vererek, onların himayesini kabul ederek bu toplumda yaşarız rahatça. Mantığını ileri sürüyorlar. Böylece bir mantık üreterek kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Putperest Arapların himaye, kefillik konusunun nasıl bu dönemde partilere oy vermeye tevil edildiğini bir türlü anlamadım. Anlayan varsa bilemiyorum. Öyle anlaşılıyor ki, Müslümanlardan bazıları kendi çıkarları için her türlü yorumu yapabiliyor. Halbuki onların bu tür tevilleri partilere oy vermemekten daha tehlikeliydi. Bir kere bazı Müslümanların düzenin zulmünden kurtulmak için düzenin partilerine oy vermek gerekir demeleri hem düzeni hem partileri İslam dışı küfürde görerek kendileri için daha tehlikeli boyuta geliyorlardı. Bugün bazı Müslümanların kendilerine düzene karşı korumak için parti kurmalarda aynı tür yorumlara neden olabiliyor. Aynı tür yorumlardan ortaya çıkabiliyor. Onun için çok fazla tartışmak istemiyorum. Ama bir vaka olarak, bir olay olarak tespit ettiğimiz zaman birçok insanın artık bugün işte kimi çıkıyor? Hazreti Yusuf'un Feo'nun sarayında, Feo'nun iktidarında hazinelerine sahip çıkmasını bugünkü Maliye Bakanlığı'nın Müslüman bir Maliye Bakanlığı'nın devletin hazırlığına sahip çıkması gibi algılayabiliyor. Bugün Müslümanların partilere oy vermesini, şu veya bu partilere veya parti kurup bu düzenle mücadele etmesini Peygamberin Mekke'ye girişindeki Mudin bin Ati'nin cümayesinin özünde görüyor. Ne diyebilirim bilemiyorum. Mekke'nin baskı ve zulüm dönemine dönersek bu dönemlerde Resul bir taraftan Müslümanlara yapılan baskılara üzülüyor diğer taraftan da baskı ve zulümlere karşılık bir rahatlama imkanı arıyordu. O dönemlerde gelen ayetler Enam Suresi'nin 34. ayetinde ifade edildiği gibi andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazı sana da geldi diyor ve peygamberimizi Müslümanlara sabre davet ediyordu. Müslümanlara geleceğe dair umutlar dağıtıyordu. Allah Alak suresinin 167. ayetinde Rabbin, Elbette kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir ve o çok bağışlayan, çok esirgeyendir diyerek Mekke'nin baskıcı, zulüm yapan önderlerine tehdit ediyordu. Bir gün mutlaka işler tersine dönebilirdi. Tabi ateşin yani baskı ve zulmün içinde olanla ateşin dışında olanların durumu değerlendirmesi zor. Mesela, Bizler bugün rahat rahat oturduğumuz yerlerden, yumuşak minderlerimizin üzerinden, hatta bilgisayarımızın başında, o günkü dönemi değerlendirebiliriz. Çok kolay. Şöyle oldu, böyle oldu diyebiliriz. Ama o ateşin içinde olmak, o yaşamın içinde olmak çok farklı. Çok ayrı bir şey. Ateşin, yani baskı ve zulmün içinde olanla, ateşin dışında olanların durumu değerlendirmesi çok zor. Aynı şekilde asla değerlendirilemez. Ateşin içinde olan hemen ateşin sönmesini ister. Bir an önce. Ateşten kurtuluşun hemen gelmesini ister. Çünkü yanıyor. Ateşin dışında olan ise kendisi yanmadığı için sabrı tavsiye eder. Ne olacak? Sabredin. Yiğitlik burada, mertlik burada, Müslümanlık burada, inanç burada der. Ateşin ileride daha büyük nimetlere dönüşeceğinden söz eder. Hatta tarihler sonra o gün Müslümanlara yapılan baskılar olmasaydı, Müslümanlar baskı ve zulümlerden hicret etmek zorunda kalmasalardı, ne Medine'de devlet kurulurdu, ne de Müslümanlara fetih ve zafer gelirdi diye yorumlar yaparlar. Halbuki Allah ayetlerinde iktidarları da, zaferi de, fethi de, katından dilediğine her şekilde verir. Hiçbir engel yoktur. Baskıya, zulme gerek kalmadan da verir, rahat bir ortam içinde de verir, baskı ve zulüm içinde de verir. Baskı ve zulümlerin neticesinde bu zor şartlardan işte böyle bir sonuç çıktı mantığı Kur'an'ın ayetlerine aykırıdır. Allah'ın zafer, fetih, iktidar, nimet verme anlayışına aykırıdır. Allah her şekilde zaferini, fetini, nimetini verir, hidayetini verir. İsterse, sadece isterse, sadece istemesine bağlı. İstediği anda oturduğunuz yerde de size gayet bir güzel nimetler verebilir. Ama bu demek değildir ki rahatlamak. Bu Allah'ın ayetlerindeki o mantığı kavramak. Mantığa ters yorumlar yapmamak için değilse. insanların Allah yolunda çalışması, bunun karşılığında bir ateşin içine düşmesi ayrı bir şey. İnsanlar başına bela gelsin diye ateşin içine düşmezler insanlar Allah'a olan görevlerini yaparlar. Duruma göre ya ateşin içine düşerler ya da düşmezler. Kimse için düşmek istemez. Allah Nasr Suresi'nin 110. ayetinde "Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hize Ardından da sabrederek mücadelesini sürdürenlerin yardımcısıdır." Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, çok esirgekindir demektedir. Süreklilik her zaman önemli. Hani günümüzde çokça gördüğümüz kötü örnekler bu ayete ters düşmektedir. Hayatlarının bir bölümünde Allah yolunda mücadele eden, bu yolda işkence eziyet gören, daha sonra feraha, refaha kavuşanların bir daha böyle şeyler yapmamak için Allah yolundaki mücadelelerden uzaklaşmaları Allah katında kabul edilmemektedir. Çünkü sabır, bela ve eziyetlere, zorluklara, ateşe karşı direnme değildir. Sabır, Allah'ın gönderdiği ayetler doğrultusunda azimle o sürekliliği sürdürmektir. Azimle o sürekliliktir. Sabır sürekliliktir. İnaçta Allah'a olan görevleri yapmada sürekliliktir. Görevler ister hafif olsun, ister ağır olsun, ne olursa olsun sürekli o görevleri yapabilme aziminin adı ve sürekli yapmanın adı sabırdır. Bir belaya, bir eziyete karşı metanet göstermek elbette sabr içindedir ama bizatihi sabrın kendisi değildir. Sabır, azim ve istikrardır. Azim ve sürekliliktir. Bazen öyle yorumlar yapılıyor ki insan şaşıyor. Herhalde o günde bazı Müslümanlar bazı yanlış yorumlar yapmış ki ayet gelip uyarıyor. Mesela, Müslümanlar eziyet ve işkencelerin nedeninin imanları olduğunu inandıkları için başlarına bu tür felaketlerin geldiğine düşünmüş olacaklar ki Allah ankabu Suresinin 10. ayetinde Müslümanlara uyarıyor. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah yolunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret geleceği olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekilerini en iyi bilen değil midir? Gerçekten bu konuda Müslümanlar çok dikkat etmeliler. Aksi halde Allah'a büyük iftira etmiş olurlar. Çünkü bu ayetin uyardığı anlayış, bugünün Türkçesini aktarayım. Yani insanlar bir inanç içerisinde, sonra başlarına bir felaket geliyor. Bu felaketin gelmesinin arkasından diyorlar ki, bak bu şekilde işte inancımız olsun hareket ettik, başlarımıza büyük, büyük felaket geldi. Ama Allah her şeye güçlüyken bu felaketten bizi kurtarmadı. Böylece biz bu felaketleri yaşadık, bu eziyetleri çektik, bu işken çektik. Halbuki Allah dileseydi ne olurdu? Kurtarırdı. İnancındaki bir sapma meydana geliyor. Allah da uyarıyor. Allah'a suç atıyor. Kadercilik anlayışında olduğu gibi. Kadercilik anlayışında hani var ya, yani ben bir kötü şey işliyorsam, Allah izin verdiği içindir. Yani Allah izin vermeseydi ben kötülük yapmazdım. Kabahat kimin oluyor? Allah'ın oluyor. Bu ayetin uyardığı anlayışta da fatura Allah'a çıkıyor. Baskı, işkence ve zulümlerin faturası Allah'a çıkıyor. Allah dileseydi müminlere baskı yaptırmazdı, işkence yaptırmazdı. Bazı bugün Müslüman ama Müslümanlıkla pek alakası kalmamış hayat anlayışı, inanç olarak. Ya işte Müslümanların halini görmüyor musunuz? Ortadoğu'da, Türkiye'de bilmem nerede kafirlerin egemenliğinde sürünüp gidiyorlar. Allah görmüyor mu bunların durumlarını? Üzerlerine sürekli bombalar yağıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Fitne ve birbirlerinin içerisine girmiş. Hiç kimse birbirine güvenmiyor. Bilmem kaç tane Müslüman devlet var güya. Hepsi uyuyor. Zevkçisinin sefasının içerisinde. Allah niye müsaade ediyor bunlara? İşte sorgusunun karşılığında bu ayet. Bu sorgulardan sonra fatura Allah'a çıkarılıyor. Genel olarak, bireysel olarak bütün faturalar Allah'a çıkarılıyor. Allah da uyarıyor. İnandık dediniz, yola çıktınız başınıza bir şeyler geldi. Bu gelen şeyin faturası Rabbinize ait değildir. Özet bu. Hemen her peygamberin, inananlarına toplumların liderleri, büyük zulümler yapmışlardı. Rasulden gelen rivayete göre, Allah Resulü işkencelerden bunalan Müslümanlara, andolsun ki, geçmiş ümmetlerin, derileri demir taraklarla taranırdı da, yine onlar imanlarından dönmezlerdi diyerek, önceki ümmetlerin daha çok ağır işkenceler gördüklerini, bundan da pişmanlık duymadıklarını ifade ediyordu. Elbette eziyet ve işkencelerin, baskıların, zulmün kutsanacak bir yanı yok. Allah'ın zaferi, hidayeti fettiği mutlaka zulüm, işkence gören topluluklara vaat edilmiştir. Eziyet sıkıntı istenmez. Müslümana düşen görev eziyet ve işkence görmek için uğraşmak değil, başına geldiğinde sabırla, asimle inancında durabilmektir. Hayat her şekilde geçer ve geçiyordu. Önemli olan her an inancına sadakat göstermek sabırdır. Sahabelerin yaptığı buydu. Hiçbir sahabe inancının açıklarken, Allah yolunda mücadeleyi seçerken eziyeti, işkenceyi, baskıyı zulmü istemedi. Sadece başına geldiğinde sabretmesini, azimle inancına sarılmasını bildi. Günümüzde Müslümanlara baktığımızda baskı, eziyet, işkence, zulüm Müslümanlar için tehlike sayılıyor. Mesela ben Isparta'da ilk 83'te cezaevine girdiğim zaman anam ziyarete geldi. Aynen şunu söylüyor. Anam da mahallenin hocası sayılır yani böyle. Kur'an okur, medet okur. Yani topluma göre önde sayılır. Bana aynen şöyle söylüyordu. Bir daha başımı belaya sokma, hakkımı helal etmem diyordu. Yani inancımdan dolayı benim cezaevime girmemi bir bela olarak kabul ediyor. Ve bunu başımı bir daha belaya sokmamam gerektiğini söylüyordu. Ve bundan dolayı da bir daha yaparsam, ...hakkını helal etmeyeceğini söylüyordu. Tabii beni çok güldürdü. Bu konuda... ...insanların başına gelen... ...baskı, eziyet, işkence, zulüm gibi... ...veya birçok şeyi tehlike sayan anlayış... ...bu konudaki anlayışı... ...bazı Müslümanlar... ...Bakara Suresinin %65. ayetini delil gösteriyor... ...ve ayeti... ...kısaltılmış bir şekliyle... ...ayetin içindeki bir cümleyi alarak... ...diyorlardı ki... ...bak ayet ne diyor... ...Allah bile... Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyorlardı. Bakara Suresinin 195. ayetinde Allah böyle diyor. Bir cümlesi böyle. Ayet birkaç cümleden oluşuyor. Halbuki ayetin tamamı şöyle. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani siz Allah'ın verdiği nimetleri Rabbinizin yolunda harcayın. Eğer harcamazsanız kendinizi tehlikeye atmışsınızdır diyor ayet. Ama onlar Allah yolunda harcayını kaldırıyorlar ortayından. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın deyip düzenle uzlaşmaya, toplumla uzlaşmaya, başını belaya, eziyete, işkenceye, zulme maruz bırakmadan şöyle rahat bir yaşam içerisinde bak Allah bile kendinizi tehlikeye atmayın dedi. Onun için dünyalık bir dünyevi yaşama geçmeyi planlıyor ve bu yorumu yapıyordu. Tabi ki Allah Allah yolunda harcayın. Eğer harcamazsanız kendinizi tehlikeye atmış olursunuz, her türlü hareketinizde dürüst davranın, çünkü Allah dürüstleri sever şeklinde ayet, ile. Halbuki orada tehlikeye atmayın kendinizi, sadece bir cümle. Ama ayet dört cümleden oluşuyor. Aslında burada tehlikeli olan şey ne? Belli. Allah yolunda harcamak. Dünyada insana verilen zenginlikleri nasıl kullandığın, nerelere de harcadığın sorusunun cevabını bulabilmek. Evet, bu konuda gerçekten bütün Müslümanlar çok iyi düşünmeli, hepimiz çok iyi düşünmeliyiz. Allah'ın verdiği akıl nimetini, muhakeme gücünü, zekamızı ve sağlığımızı, bedeni güçlerimizi, maddi güçlerimizi, bütün bu nimetleri nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl? Allah'ın Resulünü ve Müslümanları, o günkü sahabeleri örnek alıp, onların hayat hikayelerini örnek alıp, ayetlerin özünden çıkan anlamları örnek alıp, Müslümanlar bu konuda kendilerini aynanın karşısına geçip, çok iyi değerlendirmek zorundadır. Başkalarını değil, başkalarını değerlendirmek çok basittir. Önemli olan kendimizi değerlendirmektir. Bu nimetleri nasıl değerlendiriyoruz? Kendimizi tehlikeye atarak mı? Yoksa Allah yolunda harcayıp, hiçbir israf etmeden, Allah yolunda harcayıp, Allah'ın verdiği görevleri yerine getirerek mi? Evet, Bugünkü sunum burada bitiyor arkadaşlar. Haftaya devamını devam ettireceğiz. Bölüm bölüm gideceğiz inşallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum.